Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınların kendileri üç adet görünceye kadar beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah, İzzet ve hikmet sahibidir Bu ayetlerde hükmü açıklanan ilanın Hem yeminle hem de boşamayla ilgisi vardır Bu sebeple olmalıdır ki Yeminle boşamanın hükümlerini getiren ayetlerin arasına Bir geçiş ifadesi gibi yerleştirilmiştir bir erkeğin eşiyle bir süre cinsel ilişkide bulunmamak üzere yemin etmesine İlâ denir. İslam'dan önce ila kadınları baskı altında tutmak, zulmetmek ve onlardan haksız menfaatler sağlamak üzere yaygın olarak uygulanırdı. Az da olsa eşlerini eğitmek, bazı kötü davranışlarını düzeltmek üzere ila yapanlar da bulunurdu. Kötü maksatla bu yemin adetinden yararlananlar, eşlerini yıllarca nikah altında tuttukları halde onlarla yatmazlar, cinsel ilişkide bulunmazlardı. Kadınların bu tutsaklıktan kendi istekleriyle kurtulma imkanları yoktu. İslam, kadına zarar verme kastıyla yapılan ilayı yasakladı. İyi niyete dayanan ilayı ise dört ayla sınırladı. Dört ay içinde, Normal aile ilişkilerine dönüldüğü takdirde evlilik hayatı devam eder. Kefaretin gerekli olup olmaması hükmü ise iştihat ihtilafına konu olmuştur. Çoğunluğuna göre iyi niyetle yemini bozmuş olduğundan kefaret gerekir. Dört ayın dolması halinde İmam Malik ve Şafii'ye göre kadın hakime başvurur ve hakim kocasına ya boşa veya evlilik hayatına dön der. Koca bunlardan birine yanaşmazsa hakim reysen boşar. Hanefilere göre dört ayın dolmasıyla kadın, kesin, bayin olarak kocasından boşanmış sayılır. Dört aydan az olmak üzere karısına yaklaşmamaya yemin eden kimse bu müddet içinde yeminini bozmasa bir şey gerekmez. Bozar da temasta bulunursa kefaret gerekir. Bir yönüyle günümüzde Hakim tarafından verilen ayrılık kararına benzeyen ilahi Hazreti Peygamber de bazı sebeplerle uygulamıştır. İslam'da evlilik hayatını sona erdiren 5 tasarruf ve olay vardır. A İlk olarak kocanın boşaması, talak. B. Sebepleri bulununca zarar gören tarafın başvurusu üzerine, hakemlerin veya hakimin evliliğe son vermesi, tefrik. C. Kadının ödeyeceği bir meblağ karşılığında boşanma sonucunu elde etmesi, muhala. D. Eşin ölümü. E. Eşlerden birinin İslam dininden çıkması, erkeğin eşinin annesi ve benzeri bir yakınıyla cinsel ilişkide bulunması gibi bir sebeple evlenme engelinin oluşması. Burada tefsir edilmekte olan ayetler grubunda bunlardan ikisine, boşamayla muhaleaya temas edilmektedir. Evliliği sona erdiren sebeplerden biri oluşunca, kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için aradan bir sürenin geçmesi gerekir ki, buna iddet denilmektedir. İddetten muaf olanlar, yalnızca cinsel ilişkide bulunulmadan boşanan kadınlardır. Boşanmış hamile kadınların iddeti doğumla, herhangi bir sebeple aybaşı görmeyen kadınların iddeti ay hesabı ile olur. Aybaşı gören kadınların iddeti ise bu ayette açıklandığı üzere üç aybaşı geçirmektir. Aybaşı olarak tercüme ettiğimiz el-kuru'u kelimesi Arapçada ay halinden temizliğe ve temizlikten aybaşı haline geçişi geçiş sınırını ifade ettiği için müştehitlerin kimi bunu aybaşı, hayız, kimi de temizlik, tuhur olarak anlamışlardır. İslam'da sünnete uygun boşama ancak kadın temizlik halindeyken yapılır. Kelimeye temizlik manası verenlere göre içinde boşama yapılan temizlik günlerini bir kur saydıkları için iddet kısalır. Hayız manası verenlere göre ise iddet temizliği takip eden hayızla başlayacağı için biraz daha uzar. İddetin gerekçeleri arasında kadının hamile olup olmadığının anlaşılması ve boşayan kocayla boşanan kadının salim kafayla düşünüp taşınmalarının ümit görüyorlarsa tekrar evlilik hayatına dönmelerinin temini vardır. İddeti hayızla hesaplayarak süreyi uzatan müçtehitler ailenin yıkılmamasına yardımcı olabilecek ihtiyatı ve tedbiri tercih etmiş olmaktadırlar. İddet, doğum, hayız ve aylarla hesaplanmaktadır. Hamilelik, ay halinin kesilmesi ve gerektiğinde muayene ile anlaşılır. Bununla beraber, mümin kadınlar bu konularda doğru söylemeye, Allah'ın kendilerinde yarattığı bu durumları gizlememeye teşvik edilmişlerdir. Kadınları boşayan kocaları pişmanlık duyar ve iyi niyetle yeniden evliliğe dönmek isterlerse bakılır. Kadınlar henüz iddetlerini tamamlamamış, ve kocalar da üç boşama haklarını kullanmamış olurlarsa, yani ric'i denilen dönüşü mümkün boşamalarda, söz veya cinsel ilişki gibi fiille evliliğe dönmek mümkündür. Kocalar evliliğe dönme kararı verseler dahi, sayılı boşama haklarını kullanmış olurlar. Boşanmış kadınlar, iddetlerini tamamlamış olurlarsa, üçüncü defa boşanmamış bulunan kadınlarla, yeniden evlilik hayatına dönebilmek için Kadının da bunu istemesi gerekir ve yeniden mehir belirlenerek nikah kıyılır. Her iki durumda da ortada önemli ve meşru bir engel bulunmadığı takdirde aile hayatına saygı, çoluk çocuğun ve yakınların hakları, uzun veya kısa müddet paylaşılmış bulunan evlilik hayatı göz önüne alınmış ve boşanmış kadınların eski kocalarına, diğerlerine nispetle öncelik verilmiştir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Bakara suresinin 228. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren